Temsil, teşbih, örnekleme, edebi sanatlardan olup hem sözün güzelleşmesini hem de anlamanın kolaylaşmasını sağlar. Sonsuz merhamet ve lütuf sahibi olan Allah, kitabını kullarının zevkle okumaları ve kolay anlamaları için gerektiğinde bu sanatları da kullanmıştır. İnkarcıların yağmur, bulut, örümcek gibi örnekleri ileri sürerek, ''Allah böyle şeyleri örnek vermez.'' demeleri üzerine gerektiğinde sivrisineği hatta daha küçük ve önemsiz şeyleri bile örnek verir denilerek bu düşünce reddedilmiştir. Allah Teala'nın kullarına gerçekleri görmeleri ve bilmeleri için verdiği alet ve araçlara gönderdiği kitaplara ve peygamberlere rağmen inkarcılar Düşünme ve irade denilen yeteneklerini inkar yönünde işletmiş, onu tercih etmişler, ilahi irşat ve yardımdan yararlanmamışlardır. Aynı irşatlar ve bilgi araçları bir kısım insanların imanı tercih etmelerine yardımcı olurken, bir kısım insanların da sapmalarına vesile olmuştur. İman veya inkar, hidayet veya sapma, hayır veya şerden birini seçen insandır. İnsanın seçtiğini yaratan ise tek yaratıcı olan Allah'tır. Doğru yolu bulma veya sapma, seçim ve tercih yönünden kula, insana, yaratma yönünden ise Allah'a aittir. Fiil faile, özneye böyle bağlanır ve saptı, saptırdı, hidayete erdi, hidayete erdirdi denir. Allah'ın hidayet ve yardımının fıtratı bozulmamış insanı doğru yola ileteceği, hidayete erdireceği, sapanların ise kendi iradeleriyle Allah emrine karşı geldikleri, irşadına sırt çevirdikleri, nefislerine uydukları için saptıkları ayette açıkça anlatılmıştır. Onunla ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Mealde emrine karşı gelen şeklinde çevrilen fasık, sözlükte belirli bir sınırı aşan onun dışına çıkan anlamına gelir. Dini bir terim olarak haktan sapan Allah'ın emirlerine karşı gelen kişi demektir. Allah'ın emrine karşı gelen ve isyan yolunu seçenlerin kötü ahlak ve davranışlarının üç önemli örneği zikredilmiştir. Allah'a verdikleri sözden dönmeleri, Bu söz, ya ezelde, el birabbiküm, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? şeklindeki ilahi suale, insanların özlerinin kutsal mecliste evet diyerek verdikleri Allah'ı Rab olarak tanımayı, ve O'na kulluk etmeyi içeren sözdür veya dünya hayatındaki çeşitli ilişkilerde Allah'ı şahit tutarak, O'nun adını anarak verdikleri sözlerdir. Münafıkların ve onların özelliklerini paylaşan diğerlerinin adetlerinden biri de verdikleri sözde durmamalarıdır. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri kesip ayırmaları, bazı tefsirciler tarafından bu ifadenin birleştirilmesi emredilen kısmı akraba ile ilgilenmek, Sıla-i Rahim, karı-kocanın arasını bulmak gibi özel ilişkilere tahsis edilmiştir. Doğrusu bunu daha geniş bir çerçevede almak ve anlamaktır. allah Teala bütün dinlerin, peygamberlerin, kitapların, İnsanlığın tevhid anlayış ve inancı çerçevesinde birleştirilmesini, bir ve beraber olmaları gerektiği halde ayrı düşmüş, parçalanmış olanların bir araya getirilip kaynaştırılmalarını istemiş, her nesnenin ve her kişinin olması gereken yerde olmasını, layık olduğunu bulmasını murad etmiştir. Düzen bozucular, fesatçılar ve günahkarlar, fasıklar, zalimler ise... ...bunları parçalamak ve ayırmakla meşguldürler. Yeryüzünde fesat çıkarmaları, bozgunculuk yapmaları. Tarih boyunca yeryüzünde maddi ve manevi olarak düzeni bozan... ...çevreyi kirleten, huzursuzluk, acı ve felaketlere sebep olanlar... ...genellikle inkarcılar, ahlaksızlar zalimler ve günahkarlar olmuştur. Her günah Allah'ın yapılmasını yasakladığı, yapanları cezalandıracağını bildirdiği her şey aynı zamanda yeryüzünde bir kötülüktür, fesattır, dengeyi ve düzeni bozmaktır. Amaçları ne olursa olsun sonunda günahkarların, Allah'ı bırakıp nefis ve şeytana kul olanların zararlı çıkacaklarında şüphe yoktur. Çünkü bunlar Ömür sermayesiyle fani dünyayı satın almışlar, ebedi saadetten mahrum kalmışlardır. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu